Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programında herkese günaydın. Günaydın. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. <gülüyor> Yine bir aradayız bu sefer Yine bir, bir, aradayız. Eksikle. bir eksikle. Mehveş'le. Evet. Şimdi e, bizim tabii programımızın favori konularından bir tanesi Kömür malum, çok sıklıkla bahsediyoruz Türkiye'deki kömür yatırımlarından, kömürlü termik santrallardan, maden yatırımlarından. Şimdi e, geçen... Kimse e, bahsetmiyor, biz Kimse bahsetmiyor, bahsetmiyor. <gülüyor> evet biz bahsediyoruz yani kadar, ısrarla. Yani düşünüyorum şimdi bahsedeceğimiz şeyi, yani konuşacağımız bahsetmemek mümkün değil. Hakikaten yani burada da böyle uzman insanlar, akademisyenler çalıştı. Öyle sonuçlar var ki bu raporla ilgili... Yani nasıl bahsedilmez, nasıl haber olmaz. Değil yani mi? Yani hiç açık radya olmazsa herhalde Nerede internette bir blok evet. bunları. Mutlaka konuşmamız lazım. Şimdi Pelin biraz evet. bahsetsin konuşalım. Şimdi bu hafta aslında epeydir süre gelen bir çalışmaydı bu ve sonuçlandı araştırmanın temel bulguları temel tespitleri de açıklandı yine bu hafta içinde kömürün gerçek bedeli Muğla araştırması bu aslında Türkiye'de biz kömür yatırımlarını e, uzun yıllardır konuşuyoruz kömürlü termik santrallar ve madenler e, bağlamında fakat bütünlüklü olarak bir e, kente bir şehre nasıl etki ettiğiyle ilgili bütünsel bir çalışma ilk defa e, gerçekleşti Muğla e, kenti özelinde üç tane e, termik Termik santral e, temelinde e, yapıldı bu çalışma ve çok önemli bir takım sayısal e, bulgular e, elde edildi. Elbette rakamlar e, sadece e, bir şey ifade etmiyor. E, bütün bunların e, toplumsal e, ve sosyal e, sonuçlarının da e, neler olduğu ve neler olabileceğiyle ilgili bir takım temel tespitler var bu raporda. Şimdi bu raporun e, çalışmalarına e, başından itibaren yer almış... Ee, ...bir e, konuğumuz var telefon hattımızda... ...Avrupa İklim Ağı Türkiye Koordinatörü Elif Gündüz Yeli. Elif günaydın. günaydın. Günaydın. Evet şimdi e, araştırma çok önemli. Yani hem e, kömür madeni e, işletmelerinin hem de kömürlü termik santralların... ...toplumsal etkilerini farklı boyutlarıyla e, ele almış bir rapor bu... <gülüyor> Ve özellikle de e, sağlık etkisi. Biz tabii e, termik santralların maliyet ve e, ekolojik tahribatını çok konuşuyoruz ama bu kömür termik santralların aslında temel olarak konuşmamız gereken çok e, önemli bir sağlık etkisi de var. Bu raporu e, çalışmak e, nereden aklınıza geldi? Nasıl başladı bu proje? Bununla başlayalım. Ondan sonra temel tespitlere geçelim. Tabii. E, biz aslında Muğla özelinde çalışmaya karar vermemizin bir nedeni e, Türkiye'de planlanan termik santral projeleri e, biliyorsunuz sizlerin de takip ettiği gibi aslında yakından çok sıkça da hem açık radyoda hem başka mecralarda konuştuğunuz e, hep birlikte konuştuğumuz gibi hı hı. Türkiye hala da e, 50'den fazla yeni termik santral planlıyor. Bunların en öne çıkanları da liniş santralleri bildiğiniz gibi. Eskişehir altı Santrali evet. Trakya'daki iki santral Çerkezköy'deki dahil olmak üzere Hı -hı. Konya Karapınar gibi biz dedik ki o yüzden e, hani biz bu planlanan santrallerin çedleri üzerinden bir etki analizi yapmaya çalışacağımıza Hı -hı. bir bakalım e, mevcut eskimiş ve hani kapanma yaşı gelmiş santrallerin üstelik 3 santralin aynı bölgede olduğu e, bir vakayı alalım bunun üzerinden bir etki bir hasar tespit çalışması yapmaya çalışalım. Buna göre de bir örnek olsun elimizde kamuoyuyla paylaşabileceğimiz yani e, kurulduktan sonra çadı her nasıl olursa olsun kurulduktan 30 yıl 35 yıl sonra e, nasıl bir gerçek bedel ödetiyor bu santraller ve onların kömür madenlerinin git madenleri diyerekten e, Muğla üzerinde çalışmaya başladık. Muğlanın özelliği tabii şu hı hı. yeni köyler, köy ve yatağın termik santralleri. Üçünü bir santral olarak düşünmek gerekir diyor. Bütün uzmanlar da yıllardır bunu söylüyor. Çünkü çok yakınlar birbirlerine. Hmm. Ee, yani beş baca var ee, birbirine çok yakın olan öyle düşünmek lazım. Evet. Ee, o <gülüyor> anlamda tabii ki kümülatif etki sözcüğünden bahsedemiyoruz. Çünkü öyle dediğimizde diğer sanayi tesislerinin etkileri, işte mevcut e, havadaki mevcut kirliliğin etkileri üzerine etki, e, eklenen, e, termik santral etkilerine bakmak lazım. Bu veri maalesef ulaşılmaz Ama en azından üç termik santral ve bunların üçünün kömür maden, e, kömür madenleri ve kül barajlarının etkisine bir bütüncül e, bakalım dedik hı hı. ve başladık. Daha sonrasında bir veri bulma ve veri bulamama maceralarıyla devam etti aslında. Evet, e, şimdi o kısma geleceğiz. E, bir e, küçük bir not e, düşeyim ben. Şimdi 1985 yatağın termik santralı Muğla yatağında lignit ve fuel oil birlikte e, yakılıyor 630 e, megawatt. E, daha sonra 1987 Yeniköy termik santralı bu da Muğla Milas'ta yine lignit e, yakıyor. Ve 95'te sanıyorum değil mi devreye girmiş olan Kemerköy termik santralı. Bu da Muğla Milas'ta. Yine evet. bu da büyük kapasiteli 630 megavatlık bir termik santral. Ve şimdi bunlarla ilgili önce sağlık etkilerinden bahsedelim istersen. Bu 3 santralın devreye girdikleri yıllardan artık 2017 yılına yani çok yakın bir tarihe kadar... Yaptığı, sağlığa yönelik yaptığı olumsuz etkileri siz burada bir modelleme ile ortaya koydunuz. İsterseniz o çalışma nasıl oldu ondan bahsedelim ve burada temel tespit 45 bin erken ölüme sebep olduğu bu üç termik santralın Bu bulguya nasıl eriştik? İstersen biraz bunu konuşalım. Tabii detaylı modelleme çalışması, sağlık etki değerlendirmesi modellemesi adı verilen ee, bir modelleme çalışması yapıldı ee, maalesef yani gönül ister ki tabi ki gerçekleri kullanalım yani sağlık bakanlığına gidelim hı hı. ve biz e, kanser soğunum yolu hava kirliliği bağlantılı hastalıkların rakamlarını hastaneleştirilmiş hastalığı yani hastane kayıtlarını alabilirim maalesef bu mümkün bunu vermiyorlar olaması, olamıyor. bunu vermiyorlar bize de vermiyorlar sağlıkçılara da vermiyorlar ee, Dünya yatan anda yaptığımız danslan toplantısında Ali Osman Karababa gibi bu alanda da çok uzun süre çalışmış Murat Habip Odası Başkanı Hakkı Turan vardı. Kendilerinden de dinledik de oradan. Ee, yani yıllardır 90'ların başından beri bu santrallerin kurulması gündeme geldiğinden beri e geldikten sonra periyodik olarak sağlıkçılar, e çevreciler yerel halk bu bilgiyi istedi ve bu bilgi ver verilmedi. E yapılmış bir takım sağlık taramaları var evet. e bakanlık tarafından. Bunların sonuçları yok yani bizde de yok sağlıkçılarda da yok işin e ilginç kısmı. Ee, o yüzden modelleme çalışmalarına muhtaç kalıyoruz. Başka türlü bunun anlamanın e, ya da bir fikir sahibi olmanın bir ihtimal yok. O yüzden aldığımız emisyon e, verileri ne biz karmaşık, yeterince karmaşık ama bilimsel olarak e, Amerika'daki EPA tarafından da ve pek çok e, sağlık örgütü tarafından da kabul eden, WHO tarafından da kabul edilen bir modelleme içerisine yerleştirip öyle bulduk hmm. aslında. E, bunu yapan kişi biz doğrudan e, modelleme yani araştırmacılarıyız e, tüm araştırmanın ama Deniz Gümüşel ve ben. Evet. Ama bu modellemeyi hava kirliliği ve sağlık etkisi modelleme uzmanı Lauri Miltivita yaptı bizim için. Greenpeace hı hı. Usta arasında çalışıyor. Buna benzer daha önce pek çok modellemeyi de pek çok farklı ülke Çin gibi ülkeler için Hindistan gibi ülkeler için de yapmıştı. Hı hı, evet şimdi 45 bin erken ölüm sonucuna varıldı bu modellemeden. Ve buna ek olarak da tabii erken ölüm e, farklı sebeplerden e, kalp damar ve solunum yolu hastalıkları sebebiyle de 46 bine yakın kişinin hastaneye yatmasına ve çeşitli tedaviler görmesine sebep olduğu gibi bir tespite ulaştınız. Bir sürü tespiti var aslında evet. istersen yani bu raporun Hı. en önemli sonuçları ne? Biz biraz erken ölümler ya yani en önemli evet. şey bu. bunu üstüne Hı -hı. düşüyoruz ama tekrar döneriz. E, bu raporla oradaki termik santrallerin e, yarattığı etkileri böyle madde madde bize sayabilir misiniz rica etsem? Yani aslında dediğimiz gibi çok fazla bulgusu var. Çünkü içine girmişken bir bütünsel yani konunun ve bölgenin içine girmişken bütünsel bir çıkarım yapmaya çalıştık. Hı hı. Ee, çok fazla bulgusu var. Çünkü bir kere başlayınca ondan sonra yani böyle bölge bölge çalışmanın öyle hı hı. bir avantajı oluyor. Bizim için öyle bir deneyim oldu. Ee, çıktıkça çıkıyor. Ee, sağlık etkilerinden şu anda bahsetmemizin nedeni biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda sağlık etkileriyle kirliliği e, gündeme getirmesi. Çünkü bu yani bu bulgular ışığında artık bir seferberlik öngörüyor dünya sağlık örgütü. Ama bunun dışında yani tekrardan kısım ayında gündeme getirmeyi istediğimiz şimdi de konuşabiliriz isterseniz. Her bir konunun altı çok kalabalık olduğu için evet. e, orman kayıpları var mesela ciddi anlamda orman ekosistemi kayıpları var bu bölgede. Zaten alana gittiğinizde bu orman e, ekosistemi kayıplarını gözünüzle görmek hiç de zor değil. Ee, Servet Bilber'in bizim için çektiği fotoğraflar vardır. O görüntüleri de var. Belki görmüşsünüzdür. Hı hı. Web sitemizde kömürün hı hı. gerçekleri nokta da var. Ee, yani çok garip Muğla'yı hiç böyle bilmezlik gerçekten hepimiz bile güneşiyle e, turizm ile bilinen Muğla'nın dağları delik deşik. Ve e, feci durum şu. Bu maden yani Linyit madenin çok kalitesiz bir Linyit olduğu için burada ve termik santrallerde eski teknolojiyle yani çok bilimsiz Çalıştıkları için bu kömürü içiyorlar yani kömür bitiyor sürekli Bittikçe yani kazılan yerdeki Kömür hı hı. bittikçe kömür madeni e, Ruhsat alanı içerisinde Genişliyor o yüzden köyleri Yutmaya başlıyor ormanlık alanları Yutmaya başlıyor yani başlayalı çok Olmuş biz şu anda yakalayabildik Fotoğrafını ancak 2018 yılında Çekebildik e, Tabi bir tanesi kayıplardan sizlerinde Gördüğü gibi çok çarpıcı Bulgulardan yer değiştiren köyler Bunun verisi hiçbir yerde yok Türkiye gibi yani literatüre girdiğimizde Türkiye gibi Hindistan mesela gibi ülkelerde de kömürün böyle bir gelişme aygıtı olarak anlatıldığı, açıklandığı ülkelerde de yok bunun verisi. Hmm. Bu madenler nedeniyle şu kadar köy yer değiştirmiştir diye TÜİK yazmıyor, nedenini yazmıyor. Evet. O yüzden alana gidip taşınmış insanlarla konuşarak işte haritaları çakıştırarak mesela maden ruhsat alanlarıyla köylerin ee, sınırlarının haritalarını çakıştırarak bu veriye ulaşabildik ee, şimdiye kadar 8 köy alanda yer değiştirdi bundan evet. sonra da 48 tane köyün yer değiştirme riski çok büyük bir kısmının riski daha da büyük çünkü e, ruhsat alanları kapılarına dayanmış olan köyler var Turgut köy gibi yatağında ya da işte Karacahisar, Sekköy gibi Milas'ta. Hmm. Ee, hiç bunlar <gülüyor> görünmeyen, görünür olmayan durumlar aslında. Alana gelip görmeden, insanlarla konuşmadan alması zor bilgiler. Anlamak zor. Şimdi 8 köy yer değiştirdi diyoruz ama bu yer değiştirmek yani bir yerden alınıp başka bir yere taşınma gibi değil. Yani 8 köy bir kere yerinden edildi. Veya evet. yok edildi yani maden sahaları genişledikçe e, yaşam alanlarının içlerine doğru e, girmeye başlıyor yani işte dağlardan veya işte dağların eteklerinden neyse köylerin içlerine doğru e, ilerliyor ve mesela biz bu insanların akıbetini de bilmiyoruz nereye gittiler ne, yani başka köylere mi taşındılar kentlere mi gittiler e, yani bu insanlar aslında e, temel anlamıyla yersiz yurtsuz e, kaldı değil mi yani? evet. Evet yani raporun içinde, raporun tamamı bu arada Kasım ayının sonunda yayınlanacak. Şu anda web sitesi içerisinde e, esas bulgularını yayınladık kömürngerçekvedeli.org'da. Daha kalınca ve bütün bilginin içinde olduğu, hikayelerin de içinde olduğu, hmm. alan çalışmasından topladığımız hikayelerin de içinde olduğu raporu Kasım ayının sonunda yayınlayacağız ama paylaşabileceğim birkaç tane anekdot var. Hani Lütfen. insanların e, yersiz yurtsuzluktan bahsettiğimiz şey aslında insanların kendi... Kültürel değerlerinden uzaklaşması bu yozlaşmaya kadar gidiyor. Çünkü jenerasyonlarca kendi köyünde kalmış işte oraya 65 yıl, 70 yıl önce gelin giden e, teyzemiz bugün ben nereye gideceğim diyor. Yani çocuğumun yanına mı gideyim gitsem ne olur ki benim her şeyim burada diyor. Ya da bundan 50 yıl önce diktiğim zeytin ağacını karşısında söküyorlar e, maden için gibi. Köy dediğimiz yerler birlikte... İmece vardır ya imeceden bahsediyoruz. Evet. Yani birlikte kültür üretme, birlikte yaşam üretme denilen e, hal ortadan kaldırılıyor. Kimisi işte Milas'a gidiyor, e, Bodrum'a gidiyor. Orada bir dükkan kurarım diyor filan. Bankalardan borçlanma çok yüksek. Çünkü zeytinlikleri için yani istimlak için verilen paralar komik komik paralar. E, o yüzden yetmiyor. İnsanlar böyle borçlanma döngüsüne giriyor. Yani bir e, Halkın bir yapının kültürel dokusu da aslında değişiyor. Zeytincilikten e, kentte bir dükkan sahipliğine veya da kömür işçiliğine giden bir yoldan bahsediyoruz. Evet, şimdi <gülüyor> tabii çok e, acıklı ve e, yani aslında buradaki köylülerin hemen hepsi e, tarımla, e, çiftçilikle ve e, ağırlıklı olarak da zeytin e, çiftçiliğiyle e, evet. değil mi? uğraşıyorlar. Şimdi 8 köy dedik. Ee, senin verdiğin örnekler de gerçekten çok çarpıcıydı. Şimdi e, tabi bu e, maden işletme e, sahaları genişledikçe bunların ruhsatları e, alındıkça e, sırada 48 tane daha köy olduğu gibi e, çok önemli bir tespitiniz var e, sizin bu e, raporda. E, bu, buna da biraz istersen değinelim ve yani sırada tabii. hangi köy var? Şimdi demin sen söyledin e, Turgut Köyü e, gitti yok oldu. E şimdi sırada kim var mesela? Bilmiyoruz bunu. Ee, şöyle biraz biliyoruz. Hmm. Ee, öncelikle birazcık arka planından bahsedeyim. Evet. O alanları dediğim stat alanları zaten özelleştirme sürecinde termik santrallerle birlikte e, devredilmiş şirketlere. Yani yatağın e, termik santralinin işleticisi Bereket Enerji'ye hmm. öteki tarafta da Milas'ta da Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin işleticisi olan YK Enerji'ye yani İYC İLİMAK ortaklığı YK Enerji Evet Klemik santrallerle birlikte bu santrallerin e, kömür sağlayan maden ruhsat alanlarında işletmesi devredilmiş TKI'den hmm. Şimdi öyle olunca o yüzden ruhsat alanlarından bahsediyoruz. Şirketlerin elinde bu alanlar ve bu alan içinde yayılmak konusunda e, aslında yani serbest olmamaları gerekir ama serbestçe hareket ediyorlar. Çetkere. <gülüyor> ekseriyette. O yüzden böyle kaza kaza gidiyorlar. Yapılan yapılan e, pratiklerden bir tanesi. Her ne kadar köylü buna istimlak dese de, zeytinlikler biliyorsunuz, zeytinlikler için böyle bir istimlak durumu aslında yasal olarak söz konusu değil. Özel e, bir yasaya tayip tabi oldukları Ama için. Ama yasaydı de. dediyorlar zaten. Evet, yani hem yasa demek, hem gidip işte köylü tipi ki aslında bunu yurcadan da biliyoruz. Pek çok yerden bildiğimiz hikaye gidip söyleye e, Anlaşma biz, yoluyla şimdi, evet şimdi biz sana beş kuruş verelim çünkü yoksa yarın öbür gün yasa çıkacak bir üç kuruşa, kuruşa filan ya da bir kuruşa modern modern işgal anlaşıldı. köylerin modern işgali Mülksüzleştirme. Mülksüzleştirme. Evet. Mülksüzleştirmenin evet. evet. tanımı, sözlük tanımı gerçekten. Başka bir şey sormak istiyorum. Bu raporda okuduğum bir bölümde şey vardı. E, aslında vadesini dolduran termik santraller bunlar ama e, 29 yıl daha uzatmak için... ...tarihi yanlış atıyorum, doğru mu söylüyorum bilmiyorum. E, biraz e, modernize edip e, daha da vadesini uzatmak yani kapatmak yerine... E, suyunun suyunu da kullanmak gibi bir yola gidecekler. Bu doğru mu? Biraz bunu konuşalım mı? Tabii. Bu şey, şey, şu şekilde doğru aslında. Bu santraller eski. Yani biz hep e, üçünün etkisini ele alırken metodolojik olarak e, yatağın termik santrallerin yani en eski olanının ilk ünitesinin kurulmasından itibaren aldık. Çünkü sonrası eklene gittiği hmm. için yani son 35 yıldan son 40 yıldan bahsediyoruz. Evet. Madenlerden bahsettiğimizde son 40 diyoruz. Çünkü kazıları Biraz daha önce başladı diye. Şimdi bunlar devletin elindelerdi. 2014'e kadar biliyorsunuz 2012 kömür yılı ilan edildi. Bu elektrik sektöründeki liberalleşme dalgasıyla birlikte. Böyle 2014 itibariyle 2012-2014 arasında bir özelleştirme furyası oldu. Pek çok HES'de dahil olmak üzere özellikle kömürlü termik santral, e, santralleri. Seyit Ömer termik santrali de o dönemde özelleştirildi mesela. Evet. Ee, özelleştirildi. Bu üç santral de o zaman özelleştirildi. Şimdi 2014 yaşında yatağına baktığımız zaman biz termik santralin ömrünü 35 yıl diye düşünebiliriz ortalama ömrünü. Hı hı. Ee, bu her tüm modellemelerde de böyle alınır. Yani ekonomik ömrü. 35 yıl. E, 35 yıl evet. O yüzden ömrünü tamamlamış diyoruz. Çünkü Avrupa'da Avrupa Birliği ülkelerin ee, çoğunda şu anda artık bu santrallerin özellikle emeklilik yaşına gelmiş santrallerin Yani 35'e yaklaşmış santrallerin ekonomik ömrünü de doldurmasından dolayı Yani artık işletmecesi para kazandırmıyor Ülke ekonomisine katkısı da az Ayrıca e, bu tırnak içinde dışsal maliyetleren maliyetleri de yani e, Sağlık etkileri Sağlık etkileri, çevre etkileri bir de tabi bu ülkelerde uygulanan işte karbon vergileri gibi ya da uygulanacak olan hı hı. E gibi yani hani iklim değişikliği üzerinden vergilendirme ve cezalandırma sistemleri üzerinden bunları kapatma yoluna gidiyor. Ama bizde ne oldu? 2014'teki özelleştirme dalgasıyla şirketlere böyle bir şey verildi. Yani al bunları sen tepe tepe kullan gibi bir hak verildi. Tabi ki hiçbir şirket e kocaman termik santralde madeni işletmek için almaz. En az 20 yıl işletmek için alır ki hani o kendisine dönen bir şey olsun bir yatırım yapıyor ve bunlar çok hantal yatırımlar ve biliyorsunuz hani ekonomik anlamda da kömürlü termik santralleri artık pek para da etmiyor yani. Para etmiyor artık finans kuruluşları da para verme konusunda çok istekli değil hem evet. yani küresel anlamda. E, iklim hareketi e, biraz e, bu e, yani vermek isteyenleri de biraz daha geri adım atması da sebep oluyor. O yüzden yeni yatırımlar için e, para bulması da zor oluyor bu e, kömürlü termik santral yatırımları. Evet evet ama hani eski santraller tabi özelleştirilirken e, bu buna da yani şirketler de yanaşmıyordu esasen eski santrale girmeye. Çünkü eski hmm. santral masraflı bir şey yani hantal zamanda Polonyalı Pol Polonyalılar kendi eski teknolojileriyle gelmiş yapmış. Hmm. Tamam devlet elinde ufak ufak yenilenmiş pek çok masraf yapılmış ama bundan sonra da emisyon değerleri değiştiği için şey emisyon limitleri değiştiği için işte e, verimlilik azaldığı için yenilenme e, ihtiyaçları arttığı için daha çok masraf da yapması gerekiyor. Bu şirketlere güzel imtiyazlar aslında sağlandı özelleştirme ile birlikte. Özelleştirme öncesinde e, bir takım yenlemler yapıldı ama şimdi planlanan şey yani biz niye bu muhaliyi da e, bu yıl çalışmak istediğimiz sorusunun bir cevabı da bu 25 yıl daha yani 25 yıl daha ömürleri uzayacak meselesi aslında çünkü iki şirket de yani hem yatağın'nın e, işletmecisi bereket enerji hem de yk enerji önümüzdeki yıl itibariyle santrallerinin rehabilitasyonuna gitmeyi planlıyor. Hmm. General Elektrik'le böyle bir birer kontrat yaptıklarını biliyoruz. Hmm. Şimdi rehabilitasyon tabii ki bu santrallerin daha verimli ve tırnak içinde bir tık daha temizce çalışabileceğini söylese de yani mevcut konjonktürde ciddi dolar harcamaları bunlar bir yandan da. Yani çok yüksek yani. 100 milyon dolarlardan filan bahsediyoruz rehabilitasyon yetişen bunları e, malum elektrik sektörün geçtiği süreçler belli aslında çok saçma bu bu kadar hem para anlamında maliyetli e, sonuçta borçtan gitmek zorunda kalacak bu şirketler rehabilitasyona gelince çünkü her şey ithal yani Türkiye'de böyle bir modernizasyon sistemi ya da Verimli kazan ya da baca sistemi, emisyon azaltım sistemlerini üretmiyoruz yani bunların hepsi başka bir yerden gelecek. Hı -hı. Genel elektrik olursa Amerika'dan gelecek. Hı -hı. Um, o yüzden de böyle absürt bir durum yani çıkarttığı bedel, topluma ödettiği bedel zaten çok acı ve parayla hesaplanamazken ya da doğaya ödediği bedel, orman, ekosistemler, insanların yerinden edilmesi... Gibi. Bir de üstüne e, ekonomimize de bir aslında ciddi bir maliyeti var. O yüzden bunun absurdlığını birazcık da şimdi göstermek istedik. Çünkü bu kontratları imza aldıktan sonra geriye dönmek birazcık da zor olacak. Elif bir şey sormak istiyorum. Yani aslında söylerken bunları anlatırken cevapları da içinde de bu soracağım sorunun. Ama yine de böyle yani şimdi burada bir e, kömürün gerçek bedeliyle ilgili bir rapor açıklandı ama bunun alternatifi olarak Avrupa iklimi yani official görüşün olabilir. Yıllardır sen bu meselelerle uğraşıyorsun. E, şimdi dinleyicilerimizin aklına şöyle gelebilir. Benim de aklıma geliyor. E, bunun alternatifi yok mu? Alternatifi elbette var. Zaten dedi gibi satır aralarında var ama... ...ne yapılmalı sence? Yani müksüzleştirme midir tek çare? Ee, daha önce yıllardır e, görüşüyorum. Hmm. Şeylerle görüşünce ne bileyim... ...Enerji Piyasası Danışma Kurulu Başkanı ile görüşmüştüm bir ara. Ee, yapmayalım da elektriksiz mi kalalım? Hakikaten bunu hmm. kömürü yakmadığımız zaman... ...elektrik üretmediğimiz zaman... ...evlerde mum ışığında mı e, oturmamız gerekiyor? Bunun alternatifi yok mudur? Neler yapılmalı? Son olarak da bunlar, bununla bağlayalım istersen. Tabii, yani bunun aslında alternatifini ben değil, e, dünkü toplantımızda Turgut Köyü'nden Tayyip abla bile çok açık açık söyledi. Hani biz çatımıza niye güneş paneli takmıyoruz dedi. <gülüyor> evet. e, yerine riskine riskiyle karşı karşıya olan Turgut Köyü'nden Tayyip ablamız bunu söyledi, eğitimcilikle uğraşan. Yani aklın yolu bir esasen. Ee, Yenilenebilir enerji fiyatları düştü biliyorsunuz yani kömürün bu kadar büyük bir ekonomik e, şeyden geçmesi sallantıdan geçmesinin bir nedeni de yeni enerji kaynaklarının hiç beklenmedik e, piyasa şartlarından geçiyor olması yani fiyatlarının düşmesi e, bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın beklentisinden bile daha iyi bir yönde gitti son 3 yılda bunu da herkes de kabul ediyor. Evet. Ama bizim esas talebimiz ne? Sonuçta yatağında yani düm yatağında kömürün gerçek konuşurken konuşurken unutmamız gereken e, bir şey vardı. Ve hepsi de var aslında her yerde. Özellikle kömürün üretildiği yerlerde. E, talep ettiğimiz şey evet düşük karbonlu bir sisteme geçiş, sürdürülebilir bir sisteme geçiş. Ama yani bunun adil olması yani madenciliğe sürüklenen daha önce... Türkiye biliyorsunuz Hindistan filan gibi de değil yani böyle 500 yıldır da kömür madenciliği yapılmıyor en nihayetinde. Böyle birkaç tane alan var ama Türkiye'nin kömürü o kadar kaliteli bir kömür değil tüm dünyayı beslemiyor. Biz kömür ihraç etmiyoruz en nihayetinde. O yüzden pek çok normalde geleneksel tarımla, işte zeytincilikte ya da başka kendi halıcılıktan mesela dokumacılıkla uğraşan ailenin kömür sektörüne atılmasıyla ortaya çıkmış bir... Bir yapı var aslında, bir sosyoekonomik kitle var. O yüzden bundan sonraki değişimin de adil olması, o aileler için adil olması da önemli. E, Türkiye çatında 50 bine yakın e, kömür madeni işçisi var çalışan. Şimdi 50 bin rakamı aslına bakılırsa diğer ülkeler, yani Almanya gibi falan ülkelerle karşılaştırıldığında çok değil. Bu 50 bin kişi başka sektörlere yönlendirilebilir mi? Evet yönlendirilebilir. Ee, zaten şu anda böyle bir takım planlamalardan geçiyor, geçmek zorun zorunda devlet ee, çünkü üretimizi kendimiz yapmak zorundayız. İşte cari açığı kapatalım, e, borçlanmamız bitsin diye. O yüzden çok daha akıllıca ve istihdam üzerinden yani sürdürülebilir istihdam, düşük karbonlu istihdam üzerinden planlamalar yapılabilir. Ee, son bir örnek vereyim. Bu artık oluyor yani adil geçiş dediğimiz şey yıllardır böyle konuştuğumuz ve çok teknik olarak. Kulağa gelen efekte olmayacakmış gibi duyulan şey. Hı. Ama artık Avrupa Birliği'nde daha geçtiğimiz hafta yayınlandı. İspanya e, bu yılın sonuna kadar tüm maden bu yıl yani 2018 yılına kadar tüm madenlerin kapanacağını artık resmi olarak e, anons edebildi. Ve bunun adil bir geçiş olacağını da anons edebildi. Çünkü sendikalarla hükümet masa masabaşına oturdu ve anlaştılar. Evet önemli geçişin... bir gelişme. Evet yani geçişin adil olması ne demek? Devlet bütçesinden para ayırması demek. Ama evet. tabii ki Avrupa Birliği'nin katkısı da var. Avrupa Birliği bütçesinden gelen bir bütçe de var. Ve Avrupa Birliği de bununla ilgili bu bütçeyi artırmak konusunda da şu anda görüşmeler, iç görüşmeler içerisinde. Ama bu bütçe neye yarıyor? Bu ailelerin ve evet, tahrip alan çevrenin rehabilitasyonuna yarıyor. Ailelerin rehabilitasyonu ne demek? E, yeni iş konularına sevk edilecek e, istihdamın yani genç istihdamın özellikle eğitilmesi... Oraya kanalize olması, daha yüksek katma değeri olan iş kollarının geliştirilmesi demek. Evet, Bu artık Elif. oluyor, gerçekleşiyor. Teşekkür ediyoruz. Da evet. İspanya'da olanlar inşallah darısı başımıza Darıması bizim. Darısı başımıza, bizim evet. başımıza diyelim. Çok evet. teşekkür ederim Çok sana. Teşekkür Vaktimiz ediyoruz. bitti. Evet. Çok ben sağ te olsun. teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Çok mersi. Evet bu hafta Avrupa İklim Ağı Türkiye Koordinatörü Elif Gündüz Yeli'ydi e, konuğumuz. Yine trajik bir e, olayı konu, konuştuk. konuştuk. Evet Temiz kömürün santrali. gerçek bedeli Muğla raporunu konuştuk ve programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.